Çocukken arkadaşlarla buluşmalarım geldi de aklıma. Sadece oturup masada yemek yiyorduk. Şimdi böyle eski arkadaşlarla bazen denk geliyoruz. Bir masada oturalım diyoruz. Masa dertten alev alıyor böyle. İnsanlar böyle dünyayı çözemiyorlar yani. Tam böyle birbirine düğümlenmiş yumak gibi. Hani böyle kedi o yün yumağını alır, bir oynayayım, oynayayım, oynayayım der. Sonra canı sıkılır, tam bırakayım der. Bakmış düğüm olmuş. Bırakamıyor ya. Dünya, oyun ve oyalanmadan ibarettir diyor ya. Tam o hesap. Bazıları biraz oynayayım diyor, daha sonra canı sıkılıyor artık. dünya bir işleri baş edemiyor. Öyle olunca ne oluyor? Bu sefer çıkamaz hale geliyor değil mi? Sorumluluklar, mesuliyetler. Gün iyice düğüm olmuş. Sonra masada oturunca masa dertten alev alıyor böyle. Bir gün bir tane söyle demişti de. Çocukken ileriki yaşlarımı çok merak ediyordum. Şu hale bak bunu mu merak ediyormuşum diyordu da böyle. Hiç beklenilen gibi değil. İnsan şey zannediyordu böyle. Sınırsız cips alabilirim falan. İşte arabayla... İstediğim saatte evime dönebilirim, birine hesap vermek zorunda değilim falan da işte kafanda o kadar dert oluyor ki eve döndüğünü farkında değilsin. Yani yatak kabir gibi uyuduğunun farkında değilsin. Başka bir şey var demek ki dünyada. Böyle sadece yeme içme bunlardan beri bir hal lazım. O hal ne hali oluyor? Kulluk hali. Dünya amacına uygun yaşanmadığında böyle bunalımla hallere dönüşüyor. Amacına uygun yaşandığında da buna kulluk yani ubudiyet deniyor. Yalnız kulluk noktasında biz biraz şekilci bir asırda yaşadığımızdan dolayı Artık amellerimizi ve kulluğumuzu birileri bize bir şey desin diye yaşadığımızdan dolayı kulluğun manasını da yanlış anlıyoruz ve kulluğun özü olmadan bir kulluk yaşamaya çalışıyoruz. Senin ruhun olmadan cesedinin ayakta durmaya çalışması gibi komik bir hal alıyor bu iş öyle değil mi? İhlas olmadan hiçbir anlamı olmayan bir kulluk var ama biz kupon biriktirir gibi bol amel biriktiriyoruz. Ama amelin özü var mı? Bunu bunu düşünmüyoruz. Biz bugünkü dersimizde şurayı net anlamak zorundayız. Amelin çokluğu değil, kalitesi önemli. İhlas ile, ne demek ihlas? Samimi, samimi şey. içten. Evet. O samimi kelimesini çok alalım yanımıza olur mu? Şimdi samimi olarak ihlaslı bir dirhem amel, küçücük. Şu suyu uzattım sana. İhlassız batmanlarca amere tercih edilir diye geçiyor Risale-i Nur'da. O zaman şunu diyebilir miyiz? Allah için önemli olan amelin çokluğudur. Hayır, hayır. Diyemeyiz. Gitti, tez gitti. Bak şu cümle bunu bitirdi. Allah için önemli olan ameldir. Hayır, hayır. Onu da diyemeyiz. Allah için tek önemli şey amelin içindeki samimiyettir. Yani cehdin mücadelendir. Allah için amel niye önemlidir biliyor musunuz? Çünkü amelleri yaratan Allah. Allah için bütün malımı vermem niye önemli değil biliyor Ersoy? Çünkü malımı yaratan Allah. Şimdi böyle bir Allah da. Malın önemi nasıl olabilir ki yani? O malı yaratmasıyla toplu iğne yaratması arasında hiçbir fark yok. İkisi de kün. E madem öyle Allah için amelin çokluğu önemli değil. Amelin içi kırılacak, içinde Ya Rab senin için, yalnız senin için diye bir samimiyet fışkıracak Allah için önemli olan olur işte. Yani bizim kullukta bir yanlış anlaşımımız var. Gazete kuponu biriktirir gibi... Sayısal amel biriktiriyoruz ama içinde kalite olmadıktan sonra bu sayısal amelin hiçbir önemi yok. Şimdi sana Ersoy 100 tane bisiklet mi vereyim, bir tane Bugatti mi vereyim? Bir Bugatti değil mi? Sayısı az olsa da kalitesi çok olduğundan onu tercih edersin. Zaten sayılar çok önemli olsaydı Allah bir olmazdı değil mi haşa? Demek ki biz kulluğun içerisindeki özünü yani kaliteyi yakalamakta problem yaşıyoruz. Kulluğun kalitesi yakalanamamasının sebebi nedir? Biz yaptıklarımızı, ettiklerimizi Allah için, samimane değil, etraftaki insanlar için yapıyoruz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu Allah'ın hiç hoşuna gitmiyor. Şimdi ben burada seninle Turgay abi iki saat çok güzel bir ilgileniyorum, dostluk kuruyorum. Amacım da neymiş biliyor musun? Senin kolundaki saati bir şekilde ketenperiye getirip almakmış. Sen de iki saat sonra bunu fark ediyorsun diyorsun ki aa yanıma oturmuştu, çay ikram etmişti. Bana poğaça getirmişti. Aç mısın, eve bırakayım mı demiştim. Eğer saatimi almak içinmiş. Darılır mısın? Darılırsın değil mi? Niye darılırsın? Samimi değil değil mi? İçten değil değil mi? Bir planlı var değil mi? Şimdi peki ben bu kadar amel yapsam, namaz kılsam, oruç tutsam, zekat versem, her şeyi yapmaya çalışsam, Allah kalbimin derinliklerindekini bilen değil mi? Bir bakıyor, aa Osman Mehmet'e güzel Müslüman desin diye. Ersoy ileride Mehmet'in belediyedeki işini çözsün diye. Onur ona ahbaplık etsin diye. İslami amellerde bulunmuş. Yani Allah desin diye değil de etraf desin diye. Allah Azze ve Celle memnun olur mu böyle bir şeyden? Sen neden memnun olmuyorsan Allah Azze ve Celle de o yüzden memnun olmuyor bu halden değil mi? Allah Allah. Şimdi bu noktada aslında bizim Allah'a dayanıp dayanmamamızla ilgili ile alakamızın da şöyle bir ehemmiyeti var. İnsanın gücü dayandığı yer kadardır. Çok elzem bir şey bu. Şimdi mesela ben ders anlatıyorum burada. Ben... Sizin kalabalığınızda şevkli ders anlatsam, sizin sayınızın azalmasıyla da şevkim sönse. Dayandığım yer neresiymiş Uğur? İnsanların çokluğu yani kalabalık oluyor. Şimdi demek ki benim şevkimi, gayretimi, mutluluğumu azalıp eksilten şey neymiş? İnsanların çok oluşu değil mi? Ya da başka bir şekilde insanların beni övmesi diyelim değil mi? Şimdi her hakikati duyunca herkes övüyor mu zannediyorsun? Yok. Bazen öyle bir hakikat oluyor ki insanlar dinlemek istemiyor. İşte bugün bizim Ersoy anlattı. Çalıştığı iş yerinde 5 aydır namaz kılmasından, arkadaşları rahatsız olduğundan seccadesini almışlar dolabından gizlice. Neden aldılar diyorum. Onlar benim namaz kıldığımı gördüklerinde rahatsız oluyorlar o yüzden aldılar diyor. Doğru mu? Şimdi çalıştığı iş yerinde böyle oluyor. Demek ki her insan hakikati duyduğunda sürekli övmüyor. Şimdi ben sadece övüldüğünde mutlu olsam ama böyle ters bir kayaya denk geldiğimde de şevkim sönse demek ki benim şevkim, gayretim insanların önmesine bağlıymış. Hani borsada falan da öyle oluyor ya böyle ne oluyor? Bir endekse bağlı oluyor değil mi? Bir altında, maltında. Altın yükseldikçe sen de mutlu oluyorsun. Altın düştükçe sen de düşüyorsun. Şimdi mutluluk ona böyle endekslenince bağlı olunca ne oluyor? İnsanın şevki onun yükselmesiyle yükseliyor, onun sönmesiyle sönüyor. Şimdi bana öyle bir dayanak lazım ki asla endeksi değişmesin. Nedir o? Allah'ın rızasıdır. Demek ben dayanak olarak halkların yani yaratılmışların teveccühünü değil, Allah'ın rızasını dayanak edinsem insanların artıp artmaması benim şevkimde bir şey oluşturmaz. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam binlere, on binlere, yüz bine hutbe verdiğinde de aynı şevkle vermiş. taifte taşlandığında da aynı şevkle yürümeye devam etmiş. Onun şevkini bir taş veyahut bir hutbe değiştirememiş. Neden değiştirememiş? Şevkinin endeksi oraya bağlıdır, rıza ilahiye bağlı. Bakın Üstad Said Nursi Hazretleri. Onun için tarihçi hayatta geçen bir ibare var. Beni çok etkiler o ibare. Şöyle geçiyor. Karkış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık, gölgeli bir yaz. Ilık, gölgeli bir yaz güneşi diyeyim. En güzel havadır değil mi? İşte bir insanın başına ne gelirse, Üstad Hazretleri öyle olmuş? Said Nursi Hazretleri'nin başına ne gelse de, Kalp ritmi değişmemiş. Neden böyle oluyor? Dayandığı yer değişmiyor. O yüzden onun için öyle demişler. Karkış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Şimdi biz kulluğun özünü kaçırdınca neydi özü? Sayısal çokluğu muydu? Kalitesiydi yani ihlastı. Biz kalitesini samimiyeti kaçırınca yaptığımız amelleri Allah'ım senin için, senin için demeyince Allah'a dayanamıyoruz da. Şimdi ben az önce senin saatini düşünmüştüm. Yarın geldim bu sefer de senin gömleğini düşündüm. Öbür gün geldim telefonunu araklayım dedim. Şimdi ben dördüncü gün seni arayıp Turgay yetiş çok zor durumdayım desem gelir misin yardım mı? Gelmezsin. Sen bana dayanak olmasın. Niye? Samimi değilim çünkü tavırlarımda. Biz ihlası yitirdiğimizde kainata meydan okuyacak gücü yitiriyoruz. Ya şuradaki Mahmud'a yaranayım diye Allah'ın rızasını köşeye koyuyorsun. Çok affedersiniz biraz ağır olacak ama Mahmud'un kulu köpeği oluyorsun öyle değil mi? Ama Allah'ın sana vereceği bu karşılıksız kuvvetten ben oluyorsun. İnan ahmaklık yani. Bir insanın kulluğun özünü anlayamayıp riyakar bir şekilde halkların teveccühünü kazanma çabası ahmaklıktan başka hiçbir şey değil. Sen yarın bir gün işime yararsın diye Sinan seni razı etmeye çalışıyorum ki seni razı etmem Allah'ın rızasından uzaklaştırıyor beni. Hem bana bir sürekli böyle değil mi istediğini yaptırıyorsun, eziyorsun, biçiyorsun ve ben gece gündüz düşünüyorum. Ay bana küstü mü? Ay bana darıldı mı? Ay bana etti mi diye. Ne kadar yorucu bir şey. Halbuki bir şey derler böyle. Mesela bir gün dağda, bayırda yürüyen bir adam olsan 4-5 tane köpek sana hırlasa ne derler? O köpek senin hali pül melalini anlamaz. Sen o köpeklerin sahibine yani çobana müracaat et derler değil mi? Şimdi sen dünyaya müracaat ettiğinde seni ısırıp ısırıp bırakırlar. Ne yapman lazım? O dünyanın sahibi, her şeyin anahtarını yanında hazır ve nazır bulunduran Allah'a. Bu da samimi amelle olur. Bakın bizde şimdi kulluk yani ubudiyet dediğimizde akla sadece namaz geliyor. Öyle değil. Ubudiyet yani abd kökü namazla aynı kök bile değildir. Namaz, günde beş vakit farz artı nafiler olan bir ibadet, kulluk şeklidir. Ama ubudiyet, kulluk dediğin 24 saat şuuru, samimiyeti... Ya Rab sen beni daim görüyorsun. Ben senin beni gördüğüne göre bir tavır takınmam lazımı barındırır. Yani bize ubudiyet dediğimiz şeyin altı sadece namaz, oruç, cuma vesaire gibi geliyor. Hayır öyle değil. 24 saat senin kalbinde Rabbini hissetmen ve Allah'ım bu yaptıklarımdan razı oldun mu deyip böyle üzülmen, dertlenmenin adıdır kulluk. Şimdi ben sultanın huzuruna çıksam tefekkür edelim birlikte düşünelim. Çıktım mı? Çıktım değil mi? Huzurunda mıyım sultanın? Huzurundayım. Sen de sultanın askerisin. İşimi senle çözmeye çalışıyorum sultanın huzurunda. Olur mu? Sen sultan olduğunu düşün. Ne dersin? Ya memleketi ben yönetiyorum. Benim askerimle işi çözmeye çalışıyor. Ne dersin? Garip bir tavır dersin ya değil mi? Sultanın huzurunda başkasından medet istemek nasıl edepsizlikse kainatın sultanı Allah Azze ve Celle'nin daim huzurunda senin tutup başka insanlara müracaat etmen de aynı edepsizlik oluyor. Neden bu oluyor biliyor musunuz? Amel çok diyoruz ama neye eksik? Samimi kulluğumuz yani İhlasımız eksik. Şimdi biz geçen arkadaşın köyüne gittik. Köyünde de Allah razı olsun mavzer silahı varmış. Bu Üstad Hazretleri'nin 1. Cihan kullandığı mavzer var ya. Şu kafası top olan. Bir iki böyle parmağımız kaşınıyordu da bize mavzer sıktırdı. Şimdi sıkarken sana ne diyorlar biliyor musun Murat? Hedef net, her yer fulu diyorlar. Neymiş ihlas? Allah net! Kalan her yer fulu. Olur, olur, olmaz, olmaz. Zaten gözüm net görmüyor. Ama hedef nasıl olacak? Hedef net olacak. İşte ihlasın adı bu. Ya insan bunu yaşarsa eğer, hedef net her yer fullu bu hali yaşarsa ne olur biliyor musun? İnsanların içindeki haliyle odadaki yalnız başına kaldığı hali birbirinden farklı olmaz. Yani ne demek istedim? Riyakar olmaz demek istedim. Şimdi ben bebeği kucağıma alsam ne yapar bana? İnga minga iki tane oynar. Genelkurmay başkanı kucağına alsa ne yapar? Aynısını yapar. Bebeğin tek teveccüh edeceği şey anasıdır değil mi? Ana acıktım, ana ayağımı vurdum değil mi? Bebek ancak inga inga diye annesinin şefkatli sinesine teveccüh eder. İşte bize bakan hal böyle olması lazım. Ama bizim dünyadaki makamlarda menfaatimiz olduğundan onu gördüğümüzde başka tavır, onu gördüğümüzde başka tavır. Ne oluyor bu sefer? Allah'a uygulayacağın başka bir tavır kalmıyor. Biz o bebek gibi alemi gördüğümüzde tavrımız değişmeyecek. Sadece o bebeğin annesinin şefkatli sinesine kaçtığı gibi sürekli ve sürekli Allah'a kaşacağız. Yoksa doktor şifa verdi... Patron maaş verdi, o bunu verdi, bu bunu verdi. Sürekli harekatımız dağılır ve kulluğun özü olan ihlastan bahis açamayız. Güneşle arana ay girdiğinde nasıl güneş tutuldu diyoruz. Allah ile arama dünya girdiğimde de ne tutuluyor? Benim kulluğum tutuluyor. Ve neyden uzaklaşıyoruz? Huzurdan. Az önce sultanın uzunundaydık ya. Başkalarına teveccüh ettiğimde sultan bundan razı gelmedi ne yaptı? Huzurundan geri kovdu. Demek biz aramıza başka aracılar koyduğumuzda, yaptığımız amelin, ibadetin kalitesi, samimiyeti eksildiğinde, azaldığında, yaptığımız çok namazların, çok ibadetlerin, inanın hiçbir kıymeti yok. Bugün işleyeceğimiz ders bu. Çok elzem bir mesele. Yani yaptığın amelin çokluğuyla uğraşma, onun kalitesi çokluğunun önündedir meselesini Üstad Hazretleri bize işleyecek. Buyurun başlayalım. 17. Lem On üçüncü nota, üçüncü mesele. be limen arafe hattehû velem yeteccevez davrahû Yani ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Ne anladınız? ilk cümleden bir şey çıktı mı? Kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Böyle basit anlatalım buyur. Kendisini bilse insan şöyle bir şey olur. Birisi sana dese ki ya sen şöyle büyük adamsın üstünü almaz zaten kendinin ne kadar olduğunu bilir. Evet. Hani üstünden geçer diyorduk ya biz. Evet. Bir de e, ya da sen şöyle aşağılık adamsın dese de zaten yine kendini bildiği için ona da aldırış etmez yani. Evet çok güzel. Olay burası. Şimdi hadiste geçiyor. Kendini bilen Rabbini bilir diye. Yani bizim bir amacımız var ya marifetullah diye Allah'ı tanıma bilme. Onun bir altı var önce. Marifetün nefs. Yani ben kendimi bilmediğimde Rabbimi bilmem söz konusu değil. Bu marifetün nefs dediğimiz kendini bilme çok ayrıntılı bir olay ama bugün bir konusuna gireceğiz. Yani acizliğini bilmen, yaptığın iyiliklerin senden olmadığını bilmen, Allah'ın inayet ve keremi olmasa şu ciğerine bile oksijen dolamayacağını bilmen, gülmenin, ağlamanın, yere düşen bir yaprağın tamamının Allah'tan olduğunu bilmen yani haddini bilmen diye geçen ibare bugün bunun da olacak. Devam edelim. Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cilveleri var? Evet. Küçücük bir aynaya da güneş vurur, içinde görürsün. Koca bir okyanusa da güneş vurur, içinde görürsün. Peki içinde güneşin aynı enerjisini mi görürsün? Hayır. Güneşin ısı ve enerjisi vurduğu şeyin kabiliyetine göre değişir. Doğru mu? Onu söyledi. Evet. Her birisi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Haddini biliyordan kasıt ne? Elimde küçücük bir ayna var. Hem güneşin aksini aldı. Yani ışığını ve ısısını aldı. Hem de misalini aldı. O aynada güneşi görebiliyor musun? Görebiliyorsun. Ama haddini biliyor. Yani ben de güneşin bütün enerjisi var diyemez. Ben güneşim diyemez. Bunu diyen kim biliyor musunuz insan? İnsan da bir ayna misal. Şimdi ben şurada güneş olsa, elimde bir ayna tutsam, aynada bir ısı var mıdır? Vardır. Aynada bir ışık var mıdır? Vardır. Peki bu ayna size dese ki, bu ısı ve ışık benim kendimin zatındandır dese inanır mısınız? İnanmazsınız. Neden? Çünkü güneşi kapattığın anda aynada ısı ve ışık olmayacaktır. Güneşi açtığın anda ayna, büyüklüğüne ve alabilme kabili kabiliyetine göre o ısıyı ve ışığı alacaktır. Şimdi Allah azze ve celle'nin esmalarını o güneşin şuaları diyelim. Biz de o aynayız. Senin, ben de, sen de mahlukatta gördüğün ne kadar kabiliyet, güzellik varsa o güneşin yansımasından dolayı vardır. Şimdi bir insan bilse ki bendeki bütün güzelliklerin hepsinin sahibi Allah'tır. O insan neyini bilir? Haddini, Haddini bilir. bilir. Evet, devam edelim mi? Buyurun. Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Fakat bende deniz gibi bir ayneyim diyemez. Şimdi bu neden önemli biliyor musunuz? Biz bu noktada kendi haddimizi bildiğimiz anda bütün güzelliklerin Allah'tan olduğunu anlar mıyız? Peki bütün kötülüklerin kaynağı nefsimden olduğunu anlar mıyız? İşte bunu anlamak amacımız. Bak Nisa 79'da diyor ki: "Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir." Hiç öyle gelmiyor, değil mi? Şöyle iki tane cumaya gidelim. Yol kenarında Allah için değil, içimizi rahatlatmak için iki kişiye sadaka verelim. Ne oluyor? Ya ben zaten hep yapıyorum bu işleri, değil mi? Bir de övünürüz onla. Şimdi senin aslında övünebileceğin bir ibadet yok ortada. Şimdi Uğur kardeşim Burada bir tarla olsa, sen de bu tarlanın sahibisin. Tarlada 100 kişi çalıştırmışsın. 1 milyon hasılat toplayacaksın. Ben senin neyinin? İşçinim. Tek vazifem var. Nedir o vazife? Suyu açıp suyu kapatmak. Aylık maaşımı da veriyor musun? Veriyorsun. Ekmiş miyiz çilekleri? Ekmişiz. Kaç kişi çalışıyor tarlada? 100 kişi. Şimdi ben sana gelip desem ki, ey Uğur Efendi Uğur Efendi, ben bu musluğu açıp kapamasaydım bu tarlası olacaktı. Bütün tarlanın 1 milyon hasılatı bana aittir desem ne dersin? Burada sana ait yüzde %1'dir demen lazım. Doğru mu? Tarlanın sahibi başka, toprağı eken başka, tohumu getiren başka, güneşin sahibi başka, suyu oraya çeken başka senin bir vazifen ne? Musluğu açmak, musluğu kapamak. Benim oradaki güzellikten, iyilikten hissem %1 kadar. Niye? Sadece musluğu açtım, musluğu kapadım. Peki ben o musluğu açmayı unutsam, bütün tarla kurusa, 1 milyon zarara uğrasam, Benden maaşım kadar mı kesmek adalettir? Bütün tarlanın parasını mı kesmek adalettir? Bütün tarlanın tamamının parasını kesmek adalettir. Neden? Çünkü iyilikte birebir bana bakmıyordu. Yüzde bir hissem vardı. Ama tarlanın kötülüğünde bütün herkes vazifesini tamamen doğru yapmasına karşılık ben bana bakan işi yanlış yaptığımdan birebir benimle alakalı olduğundan dolayı İyilik %1 hissem varken iyilikte, kötülükte birebir hissem var. İşte ayet onu diyor anladınız mı? Yapılan iyilikler Allah'tanken, kötülükler yalnız nefsinden. Anladın mı Ersoy? Şimdi bir insan bu manayı bilse haddini bilir haddini. O güneşe ne kadar ayine olan bir damla olduğunu anlar. Ve Allah ne yapar biliyor musun? İbadette gurura giremez. Şimdi benim namazı kılmamdaki hissem kaç sizce? Yüzde bir kainatı yaratmış, seni yaratmış, vücudunu yaratmış, hücreni yaratmış, her şeyini yaratmış. Senin namazı kıldım demen doğru değil. Allah bana namazı kılmayı yarattı demen lazım. Senin oradaki hükmün nedir? Bir ufak cüzi irade ve meyildir. Peki namazı kılmasam kimle alakalı? Birebir benle alakalı. Yani bir kul ben namaz kılmadım diyebilir ama kıldım diyemez. Allah bana kılmayı yarattı. Şimdi anlıyor musunuz? Allah namaz kadar enerji, kalori olarak basit bir olayı bir kulda yaratmıyorsa onda samimiyeti göremiyor demektir. Ve buradaki namazın kılınmamasının hissesi kötülüğü tamamen bana aitken namazın kılınmasındaki güzelliğin ancak %1 hissesi bana aittir. Şimdi Akif ben sana bir tane yumurta ikram edeceğim değil mi? Bak kardeşim. Yumurtanın olmaması için bir sebebin olmaması yeterli. Mesela tavuğun olmaması. Ama yumurtanın olması için tavuğun olması yeterli değil. Bütün kainatın aynı anda çalışması lazım. Cümlem tam anlaşıldı mı? Madem böyle ben ortaya meydana gelmiş bir yumurtayı sana ikram etsem Akif, bu benim iyiliğim olamaz. Bütün kainat çalıştı. Ama o yumurtanın olmaması için tavuğun kafasını kessem bu kötülük bizzat bana ait. Çünkü yokluk için bir sebebi perişan etmek yeterli. Tarlayı kurutmak gibi. O yüzden yokluk, adem, kötülük, cehennem bunların hepsi aynı kökte. O yüzden bir kötülük birebir bana bakarken bir iyilik bana ancak yüzde bir, binde bir, milyonda bir ihtimalle bakıyor. O zaman şunu anlayacağız. Şerde insan faildir ama hayırda yalnız bir şarttır. Şimdi konu çok ilginç bir yere bağlanacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kimse ameliyle cennete gidemez buyuruyor. Sahabe soruyor, sen de mi ya Resulallah diyor? Ne diyor biliyor musunuz? Ben de Allah'ın merhameti olmadan amelimle cennete giremem buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Neden biliyor musun? Çünkü cennet fazla ilahidir, cehennem adlı ilahidir. Yani cennet Allah'ın faziletinden, merhametinden, bize acıdığından, bizi sevmesinden dolayı verilmiştir. Ama cehennem yaptığımız işlerin birebir karşılığından adaletten verilmiştir. Allah bizlere merhametiyle muamele etmezse şu yeryüzüne gelmiş insanların hiçbirisi cennete giremez. Bakın çok ince bir sır. Hiç şöyle bir şey yaşadın mı? Bir insanla tanışırsın, bir saat geçer, bir gün geçer, bir hafta geçer, bilmiyorum. Adam öyle bir şey bir tavırda bulunur ki, kaşı gözü, bir ikramı, abi demesi bilmiyorum ya. Lan, i̇çin erir ya. Ya dersin, ne ciger adam bu adam. Ondan sonra o adama merhametin hikmetin önüne geçer mi? Geçerdi mi? Kardeş aç mısın? Var mı kalacak yerin? Evine bırakayım mı seni? Şimdi bizim de o yaptığımız tavırlardan bir tanesi ihlasla çıkıp Samimi bir şekilde Allah Azze ve Celle'den kabuliyet görecek Ve Allah Azze ve Celle Ben bu kulumu sevdim bundan razıyım Diyecek ki Biz ancak o şekilde cennete girebiliriz Yoksa biriktirdiğimiz amellerle cennet mümkünat yok Bakın Efendimiz diyor ki ben dahi Allah'ın merhameti olmadan cennete giremem aleyhissalatü vesselam. Şu an kulun haddini bilmesini konuşuyoruz. Niye böyle konuşuyoruz biliyor musunuz? Dışarıda biraz muhabbet edin, anlarsınız. İşte babasını anlatıyor, kendisini anlatıyor. Diyor ki onun diyor namazlarından sorguya çekilmesi imkansız diyor. Niye böyle diyor? Namazları kaçırmamış. Sayısal çokluk var mı? Var. Kalite çokluğundan emin miyiz? Niye at önce haddimizi bildiriyor anladın mı? Böyle bir dünya yok diyor. Böyle bir dünya yok diyor. Böyle bir dünyanın olmadığı nerede belli? Ayette ne diyor? Musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Şimdi bakın ayet çok ilginç. Namaz kılmayanlara mı diyor yazıklar olsun? Kılanlara diyor kılanlara. O kadar çok namazımız böyle yüzümüze çarpılacak ki Murat niye biliyor musun? Samimi değil. Çokluk var mı? Var biriktirmiş miyiz? Kimin için? Allah için olmadığı kesin ki yüzümüze çarpılacak. Namazı bile nasıl kılıyoruz biliyor musunuz? Böyle hemen bitsin gitsin hallolsun diye kılıyoruz. Şimdi merhum cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri yaşasaydı. Kader o ya olmuş. Seni de huzuruna çağırmış. Ya işte şu Mehmet Sedef gelsin. Hem oturayım onunla böyle muhabbet edeyim. Hem devlet yönetimini konuşalım. Hem de İstanbul'u nasıl fethettim ben onları anlatayım. Nasıl bir olur insanda? Onun huzurundasın Aa. ya. Bir dakika fazla kalmak için her şeyi yaparsın. En büyük lezzet o huzurda kalmaktır zaten. Ama namaza hemen kılıp bitirmek için böyle. Yerde tavuğun mama yiyişi gibi. Yem yiyişi gibi hemen namazı kılıp kılıp kaçıyoruz. Neden? Kimin huzurunda olduğumuzun farkında değiliz. Niye farkında değiliz? Yaptığımızın sayısal çokluğunu boş ver. Samimiyeti ihlası o kadar eksik ki o yüzden farkında dahi değiliz. Üstad Hazretleri bu cihette bize önce meseleye girmeden önce haddimizi bildirdi. Bakın, sizin elinizden gelen iyilik ancak bu kadar hissedir. Bir cüzi meildir. Haddinizi bilin demeye getirdi. Buyurun devam edin. Öyle de İsmail ilahiyenin cilvesinin tenevvüne göre, tenevvü çeşidine göre makamat-ı evliyada öyle meratip var. Allah'ın esma tecellisinin çeşidine göre evliyalarda da farklı farklı mertebeler var. Evet. Esma-i ilahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Evet. Kalpte bir arştır. Arş bir ressamın tuvali gibi düşünün. Allah Azze ve Celle'nin tecelligahı. Allah'ın esmasını boyadığı her yer Allah'ın arşıdır. Ressamın neyi gibi? Tuvali gibi. Evet. Yani arzla karıştırmayın bunu ha. Arş bu. Devam. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte ubudiyetin esası olan acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergah ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve fakr suretinde gidenler... Bakın şimdi, Üstad Hazretleri diyor ki siz aciz olduğunuzu bilip o kapıda Ya Rab kapıyı aç, Ya Rab dergah ı uluhiyetine geldim diye niyaz ile bulunmanız lazım diyor. Niyaz ne demek niyaz? Ya karışlarla değil mi? Dualarla. Ve ne diyor orada? Naz ve fağır suretinde gidenler. Yani naz bizim hakkımız değil diyor. Neden böyle diyor biliyor musunuz? Bazı Allah dostlarında naz makamı var. Sizinde var mıdır öyle tanıdıklarınız? Ya bir adam olur. Adam sana yapılmayacak iş yapar ya. Abi ne haberler şöyle şafa kalır. Bak milletin içinde yapılmayacak iş. Kızamazsın adama ya. Niye? Naz makamı vardır. Bazısı çay getirir irite olursun. Niye? Naz makamı yoktur adamın. Ama naz makamı olan ne yapsa? Gülerse tebessüm edersin. Şimdi Allah'ın böyle naz makamı olan dostları var. Allah Azze ve Celle o makamın gereği onlar ne talepte bulunsa onları geri çevirmezmiş. Şimdi ben zamanında bir yerde duydum. Bu makam büyük bir makam yani. Senin benim elde edebileceğimiz makam değil. Birisi kendini naz makamında zannetmiş ve ne demiş biliyor musun? Ya Rab şu talepimi kabul etmezsen vallahi senin namazında bırakacağım demiş. Üstad Hazretleri o yüzden diyor ki Senin hakkın naz değildir. Nedir? Niyaz. Niyaz. Niyaz. Neyin niyazı? İhtiyacım var, gücüm yetmiyor. Garibanım ya Rabb yetiş. Bunun niyazı. Şimdi bunu insan bilmeyince ne oluyor biliyor musunuz? Mehmet abi diyor, eskiden diyor işler diyor tıkırındaydı diyor. Şimdi diyor hak yola bir girdim diyor. Sen sağ ben selam et diyor. İşler bir aksi gitmeye başladı diyor. Ben de ona dedim ki o zaman şöyle yapalım dedim. O meyhanedeki bir tanesine Allah hidayet nasip etsin. Burada iman nurunu bulsun. Biraz dünyası ağlasın. Sen tekrar oraya dön dedim. ''Yok yok öyle demek istemedim.'' diyor. E ne demek istedin öyle demek istemediysen? Şimdi onlar şunu farkında değil. Ağır kirler böyle bir suda yıkamakla geçmez. Ne yapmak lazım onları? İyice kazımak lazım. Şimdi Allah Azze ve Celle de onlar öyle bir yerden geldiğinden dolayı o kirleri kazımaya başlıyor. Şimdi orada insan kendi eksikliğini, acizliğini, kusurunu bilmez de naz makamına geçerse ne olur bu sefer? Ya eskiden pavyona gidiyorduk ama yüzümüz gülüyordu der ya. Şimdi ahirete kalmasın diye o kirlerin temizlendiğini anlayamaz, hissetmez. Şunu anlamamız lazım her söz. Sen cennete talipsin ama sıkıntı görmek istemiyorsun. Sahabenin baş koyduğu yola taş koymayacaksın ama aynı cennete talipsin. Olur mu? İmkanı yok. İşte bu denklemde, bu kullukta, bu kulluk skalasında yerimizi alabilmek için ilk yapmamız gereken bolca, çokça amel etmek değil. Aciz olduğunu bilip samimiyetle amel etmek. Öyle olmaz mı ya? Dışarıda şimdi bir tane insan dilense ama ihtiyacı olmasa. Sizi gördüğü yerde şiş, babalık sık bir dese. Sen böyle dilenen adama ne yaparsın? Beşlik sıkarsın, ellik sıkılmaz. Ama biri böyle garip, midesi karnına yapışmış, mahzun, aciz, köşede dersin kardeşim neyin var ya? Der ki böyle mecaleni bile anlatmaktan değil mi? Hay hay der. yemek yemedim. Adamı sırtlarsın ya. Üstünü başını yırtarsın o adama güzellik yapmak için. Şimdi biz Allah'a birinci dilenci gibi kullukta bulunsak. Ya ihtiyacım yok ama işte namazını da kılıyorum. Sanki bir şey yapıyorsun yani. Ya inanın o kadar çok var ki ya. Şimdi şu yaptığımız dersler, kıldığımız namazlar, bunların kabul edildiğini garantisi yok garantisi. Bunların altı dolu mu? Samimiyet var mı? Geceleri gözyaşı ıslamış mı bunu? He? Bu işlerin çiçeği nasıl sulanır? Gece gözyaşıyla sulanır öyle değil mi? Hüzün öyle sulanır, kalp öyle sulanır. Onlar olmadan hiçbir şey belli değilken, insan bir de bunlarla gurura girse, ucuma girse, fahra girse, o kulluğun hiçbir şeyi kalmaz. Çünkü Allah için kulluğun sayısal çokluğu, amelin fazlalığı, Önemli değil. İçerisinde o samimiyet var mı? Bu önemli, bu. Evet devam edelim. İşte ubudiyetin esası olan acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergah ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel, naz ve fakr suretinde gidenler zerrecik kalbini arşa müsavi tutar. Anladınız mı? Naz makamında giderse nasıldı bizim kalp? Küçücüktü yani. Garibanlık. Nasıl tuttu? Ben okyanusum diye tuttu. Bu niye önemli biliyor musunuz? İnanın bana ameline güvenen çok adam var çok. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Klasik işte. Afrikadakilerin Allah'ı duymamışsa suçu ne? Klasik soru var ya. Ne dediğimi hatırlamıyorum da büyük ihtimal şey yaptım. Sen kendi ahiretine bak gibi bir yönelttim konuyu. Çünkü senin namazın yokken ne yapacaksın başkasının imanını? Ama olur mu dedi oradaki adamlar dedi Allah'ı duymadıysa falan diye öyle bir ses tonuyla söyledi ki. Bana demiyor yani, bana tepkisi yok. Biz yakın arkadaşız. Allah'a tepkisi var. Ses tonunda. Diyor ki yani Allah onlara diyor haksızlık etmiş olmaz mı diyor. Haşa ya. Haşa ya. Ne hakkım ne ki benim haksızlık etsin. Naz kazanılmış bir hak elinden alınırsa doğar. Şimdi ben burnumu önceden mi kazandım? Ha? Bunu alsana ne diyeceğim? Gözümü mi, önceden mi kazandım? ailemi çolumu, çocuğumu önceden mi kazandım? Benim elimden alsa ben ne diyebileceğim? işin aslı ne biliyor musunuz? İnsanın en içteki niyeti bu tür tavırlarda ortaya çıkıyor. Ve bu tür tavırlarda kendisine Allah'ın yanında söz söyleyebilecek haşa bir gururda görebiliyor kişi. Halbuki işin aslı ne? işin aslı şu. Allah bizi cehennemin dibine koysa gene hakkıdır. Cennet fazlı ilahi, cehennem adlı ilahi. Cennetin dibine koysa bizi hakkıdır. Ama lütfu, keremiyle, merhametiyle bizi cennete almak için binbir bahane yaratmış Allah azze ve celle. Ve sen buna karşı diyorsun ki Afrika öyle olur mu? Namaz böyle olur mu? Şu şöyle olur mu diyorsun. Tam bir şuursuzluk, başka bir şey olamaz yani. Buyurun devam edelim. Katre gibi makamını Katre ne demek? Damlacık, değil mi? Damlacık gibi makamını Deniz gibi evliyanın makamatıyla iltibas eder. Yani karıştırır. O yüzden naz makamına çıkar. Allah onu niye böyle yaptı, bunu niye böyle yaptı, bana bunu sordu mu, bunu niye elimden aldı? Sebebi buymuş. Haddimizi bilmemek. Devam edelim. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfaata, manasız hotfuruşluğa ve birçok mişkülata düşer. Evet şimdi burada anlamamız gereken bir olay var. Allah Azze ve Celle senin derinlerdeki ilk niyetini duyandır. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz niyete? El-kastül kalp. Yani kalbin ilk kastı var ya. Şimdi dışarıdaki insanlar seni nasıl görüyor? Üf adam tam bir kul. Allah kalbindeki kastı görüyor. Yaranmak için yapmış. Diyor ki üf tam bir kül. Şimdi bu cihette o niyetin derinlikleri çok elzem. Biz bununla kulluğumuzu ölçemezsek neyle? Samimiyetle. Gerçekten Allah için mi yaptım yani? Bu çırpınan yürek gerçekten onun için mi? Yoksa etraftakiler beni biraz alkışladı. Ben bununla gaza mı geldim? Bakın biz böyle bununla samimiyetimizi ölçme çabasına giremezsek dünyada mümin gibi yaşar, ahirette kafir gibi muamele görebiliriz. Hafizan Allah. Neden biliyor musunuz? Çünkü boş ibadet kişiyi Allah'tan uzaklaştırır. Namazsızlıktan çok daha büyük bir problem var. Samimiyetsizlik. Çünkü o samimiyetsiz namazların yüze vurulacağı söyleniyor. Şimdi bazı sahabe efendilerimizin hayatına baktığımızda Sabahlara kadar namazları ve ibadetleri yok hepsinin ama ne var biliyor musunuz? O namazın bir tanesini kıldığında bizim dünyanın tamamının kulluğuna beden namaz kılıyorlar. Üstad Hazretleri diyor ki bir gün namazda Subhana Rabbiyal Ala dedim. Aynı onlar gibi namazın içeriğini hissettim ve dedim ki demek sahabe efendimiz böyle namaz kılıyorlar. Bir tane o namazdan kılsak dünyanın bütün ibadetlerin yerine geçer. Bizim hedef ve kilit noktamız samimiyet, kalite olması lazım. Biz kupon biriktirir gibi ibadet biriktirerek bir hataya giriyoruz bu noktada. O yüzden Kur'an'da ne diye geçiyor biliyor musunuz? Namazı kılın diye geçmiyor. Ne diyor? Namazı ikame, i̇kame edin diyor. İkame ne demek biliyor musunuz? Ayağı kaldırmak, bina etmek demek. Peki senin binanın temeline su basmanı atılmamışsa, temel kolonlar, kirişler atılmamışsa sen bu binayı nasıl yükseltebileceksin? Peki bu binanın temeli nedir? İhlas'tır. İhlas dediğin imandır. Ha, başka bir şey gibi düşünme. Yani bir insanın imanı yüksek olmadı mı namazı da bomboş olabilir. Samimiyetin önemini görüyor musun? Peki haddini bilmeyle kulluğun özü, samimiyet oraya bağlandı mı? Haddini bilmeyen onu yapamaz. Kendinden bilir. Buyurun devam edelim. El asıl hadiste vardır ki heleken illel İnsanlar helak oldu. Alimler müstesna efendilerimizden yani sahabe efendilerimizden sonraki dönem ilim dönemi diye geçiyor. Hususen burada onların dönemine bakıyor, evet. وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ O alimler, onlar da elak oldu. İlmiyle amel edenler müstesna. O dönemde neye geçiyor biliyor musunuz? Amelin revaçta olduğu yani o bin yıllık Osmanlı'daki tarikatlar dönemine geçiyor. Ne var orada? Sürekli amel dönemi var. Evet devam et. وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِصُونَ Amiller yani ilmiyle amel edenler de helak oldu. İhlas sahipleri müstesna. Bakın tam bu asıra geldik mi? Geldik. Devam et. وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى حَدَرٍ عَظ۪يمٍ Bakın bakın. Onları da büyük bir tehlike bekliyor. Şimdi benim bu okuduğumuz hadisten anlamam gereken şu mu? Çok amel beni kurtarır. Hayır hayır. Bu asrın özelliği ne biliyor musunuz? Çok ince bir mesele ya, çok ince ya. İlim yeri geliyor, kurtarmayabiliyor. Amel yeri geliyor, kurtarmayabiliyor. Amelin çokluğu, ilmin çokluğu yeri geliyor, kurtarmayabiliyor. Tek kurtaran şey onun içindeki samimiyet yani ihlas. Ne diyor arkadaş? Diyor ki, bir zamanlar diyor bir namaz kılıyordum diyor. Secde ettiğimde kendimi yerde görmüyordum. Öyle bir lezzet alıyordum diyor adam. Herkesin olmuştur hayatında böyle Allah ücret olarak vermiştir birkaç tane lezzet namazı. Diyor ki şimdi diyor bir namaz kılıyorum Mehmet abi diyor. Zorla diyor yani. Sanki beni zincirlerle bağlıyorlar. Allah'ın huzuruna zorla çıkıyorum. Öyle hiçbir lezzet yok namazda diyor. Ben de dedim ki kardeşim senin lezzet aldığın namaz ateş böceği ise zorla gittiğin namaz güneştir dedim. Nasıl ya diyor. Çünkü senin lezzet alarak gittiğin namazla teşvik edici primler var. Lezzet var, huzur var, başka parametreler var. Ama hiçbir lezzet yok, hiçbir beklenti yok. Seni zincirlerle bağlamışlar adeta. Sen hala onamaza gidiyorsan belli ki buradaki tek amacın Allah'ın rızası samimiyet budur işte. Şimdi her seferinde sen beni evde pastalar, börekler, çöreklerle beklediğinde eve gelmem için bir cazibedar davet var değil mi? Abi senin arabayla evinden alayım desen, uçakla evinden alayım desen. Abi düştüm evde, kan revan içerisindeyim, gecenin köründe koş gel sen sadece senin için gelmişim demektir. Pasta varken nefis karışır, pastalar var. Yok beni alacak arabayla yatla katla bir yerlere götürecek nefis karışır, başka parametre var. Ama lezzet alabileceğim hiçbir şey yoksa ortada belli ki bu ibadetim sadece Allah içindir demek. Lezzet namazın farzı değil ama ihlas dediğimiz samimiyet namazın zahiri değil batınî farzlarına giriyor biliyor musunuz? Hatta şu okuduğumuz derse göre Farz da değil. Efraz ne demek Farzın üstü farz değil mi? De edelim mi okumaya. Yani medarı Necat ve halas yalnız ihlastır. Kurtuluş yalnız samimiyette O samimiyet yoksa birktirmelerimiz Heba olacak. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel Batmanlarla halis olmayana müretccahtır. Ya şu cümle beni şu derste bitirdi ya. İçimden o kadar çok tekrarladım ki Osman. Yani Allah için amelin çokluğu değil, hatta Allah için amel de değil, ameldeki samimiyet önemli, cehd önemli, mücadele önemli. Allah Allah evet. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazifeyi ilahiye karışmamalı. Bakın neticeye yani vazife ilahiye karışmamalı diyor. Birileri mutlu oldu mu? Birileri geldi mi? Bana teveccüh etti mi? Hayır ay, Sen sadece samimiyetine bak diyor. Bir amelde neticeye neden karışılmaz? Şu an ders anlatıyorum. Birileri dinlesin, dinlemesin. Ben bu neticeye neden karışamam? Şüper! Samimiyetle bana bakan yan var mı? Var. Gayrette bana bakan yan var mı? Var. Bu dersi yaptıktan sonra kaç kişinin dinlediğiyle ilgili bana bakan yan var mı? Neticeyi tamamen Allah yaratıyor. Benim alanım değil orası. Seni ilgilendirmiyor orası. Neticeyi yaratan Allah ve neticede hiçbir dehlin söz konusu değil. Şimdi Allah Azze ve Celle o yüzden neticeyi kendinden bilip bilmediğini de anlamak istiyor. Bazen insanların teveccühünü alıyor. Bakalım acaba onlar için mi? Eğer üzülmüşsem ne olacak? Onlar için demek. Bazen dostlarından hançer yediriyor. Niye? Dostlarınla lezzetli bir yolculuğa çıktın diye mi? Saf benim için mi? Bazen çekiyor. Çekiyor ki acaba Şevki gidecek mi, gitmeyecek mi? Şevk gidiyorsa bu benim imanımın zayıflığından doğru yere dayanamadımdandır. Resmi muhabbet diye bir olay var burada. Onu kaçırmayalım. İhlasın alt konusu. Evet buyurun. Her şeyde bir ihlas var. Her şeyde, her olayda, muhabbette bile evet. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi Batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete terecüh eder. Şimdi ne demek istiyoruz burada? Resmi ve ücretli muhabbet ne demek? Osman, şimdi sen öğretmensin. Senin bir idari amirim var, öğretmensin. Onu mecbur seveceksin. Bu resmi ve ücretli muhabbet olur. Peki sen onu amirin olduğun için değil de ya bu benim abim gibi bir adam diye sevsen ne olur? Hakiki muhabbet olur. Şimdi Allah benim yaratıcım mı? Cennet cehennem onun elinde mi? Bu sebeplerden dolayı sevmem resmi ve ücretli muhabbet oldu. Ama haşa Allah'ı yılandan akrepten korkar gibi değil. Bir sevdiğinin sevgisini, rızasını kaybetmekten korkar gibi sevsen bu Ücretsiz gayri resmi muhabbet olur ve Allah Azze ve Celle resmi ücretli muhabbetten hiç hoşnut değil. Yani biz onu severken ne cennet sevdası ne cehennem korkusu bunların her birisini gözden çıkararak sevmemiz lazım. Bakın Hz. Ebubekir Efendimiz değil cenneti cehennemi bile gözden çıkararak Allah Azze ve Celle'yi sevmiş. Ve demiş ki Ya Rab vücudumu öyle büyüt öyle büyüt ki cehennemde ehli imana yer kalmasın demiş. Bu nasıl bir duadır? Kim edebilir bunu? Ancak Allah'ı hakkı ile sevebilen, şefkat ile sevebilen burası bunu diyebilir değil mi? Biz bunu ne için kullanıyoruz? Edebiyat için kullanıyoruz. Şimdi ben desem ki ya gözümde ne cennet, ne cehennem? <gülüyor> Şimdi güleriz birbirimize ya. Üç kuruşluk dünya elimizden bir gitmeye meyil ettiğinde böyle bütün hayat düzenimiz değişecek. Sonra diyeceğiz ki ne cennet, ne cehennem? Öyle bir adamın cennet, cehennem dediğine inanılır mı ya? Niye inanılmaz biliyor musunuz? Samimiyet problemi var. Biz çoğu zaman Allah Azze ve Celle'yi şöyle ücretli seviyoruz. Ve tekrar edeyim Allah ücretli ve resmi muhabbetten hoşnut değil. Nasıl seviyoruz biliyor musun abi? Çoğu zaman biz Allah'a inanıyoruz. Eyvallah. Ama Allah'ı Allah olduğu için değil. Kendimiz çok duygusal bunalıma girip o bunalımdan çıkabilmek karşılığında Allah'ı seviyoruz. Yani bir kulluk şuuru değil, başka bir çıkarın meselesi var. En çok nereden belli? Şunun için hangi duayı edeyim? Bunun için ne okuyayım, bunun için ne yapayım değil mi? Bir insanın dua etmesinin temel sebebi dua edebilmektir. Allah'ı razı edebilmektir. Duanın neticesi değildir. Birazdan ona da gireceğiz. Haydi bakalım. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. Bakın bakın, tabire bakın. Evet. <gülüyor> yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet...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 Bu ne edersen bu kadar sevap, bu ne edersen bu kadar sevap öyle değil mi? Kadir Gece 80 yıldan hayırlı. Şimdi madem bu rivayetler varsa benim bu meseleyi nasıl anlamam lazım? Sevap için yapmak doğru değilse bunlar neden ibadettir? Bu soruyu sormak lazım değil mi? Şimdi bizim önce şunu anlamamız lazım. Sevap dediğimiz olay gazete kuponu biriktirmek demek değildir. Allah'ın senden razı olduğunun ölçüsü sevaptır. Hani derler ya, bunu yaptığında 1000 sevap mesela. O ne demek biliyor musunuz? Normal koşullar altında, samimi yaptığında o 1000 sevabı alabilirsin demek. Bir şey öyle değerlendirir değil mi? Ya bu arabayla yolda 300 kilometre gidebilirsin der adam. E köy yolunda Mucur'a gir bakayım. Adam onu demez. Hayır canım ben normal şartlarda bahsettim. Yani biz bu işi böyle kupon biriktirir gibi biriktirmememiz lazım. Bir gün dervişin biri tespih çekiyormuş böyle. Yanından da bir tane ahbabı geçmiş. Elinde böyle elma poşeti. Demiş nereye gidersin işte şu sevdiğime giderim falan. Kaç elma götürdün? Demiş ki insan sevdiğine götürürken sayar mı demiş ya. Koparmış atmış tespihi. Ben Allah'a zikrederken nasıl sayarım diye. bar gücüyle. nefesi yettiğince. Şimdi bu manayla baktığımızda Mesela yağmur duası ediyor muyuz biz? Bakın yağmur duasının neticesi o duanın kendisidir. Yani orada yağmur kesilmesiyle bir alarm çalıyor ve diyor ki yağmur duasının vakti geldi. Sizin telefonunuzda namaz vakitleri programları var değil mi? Çalınca neyin vakti geldi diyor. Bunda da aynı şeyi söylüyor. Yağmur kesildi duanın vakti geldi diyor. Sen orada yağmur için dua edersen duanın samimiyeti iptal olur. Sen vaktinden dolayı dua edersen Allah yağmuru eşantiyon dilerse verir. Ve genellikle samimi insanlara da verir. Şimdi yine bir gün bir tanesiyle muhabbet ettim böyle. Yine aynı muhabbetler farklı değil. Dedi ki ya bu namaz niyaz iyi de dedi. Anlattık çünkü anlattık. Namaz niyaz çok iyi, çok hoş dedi ya. Ama dedi ben ne zaman dedi bu namaz niyaz işlerine sardım. işlerim yolunda gitmedi dedi. Ben de dedim ki sen dedim namaz kılarken ne yaptın dedim. Hani iftitaht tekbiri alıyoruz ya. Önce niyet ediyoruz değil mi? O niyet ederken ne dedin dedim. Dedi ki niyet ettim Allah rızası için namaza durma ya. Dedim ki yanlış yapmışsın dedim. Sen orada diyeceksin ki niyet ettim işlerimin bereketli, bol ve yolunda gitmesine. Ya dedi olur mu öyle şey dedi ya. E madem olmaz niyet ettim Allah'ın rızası için diyorsun. Neden Allah'ın rızasından başka şeye talip oluyorsun? Sakatlığı anladın mı? Bizim namazı, duayı, ibadeti ne için yaptığımızı anlamamız lazım. Şu an dışarıda desenize Allah kulluk ve ibadet deyince ne düşünüyorsunuz? Mesela haram deyince kaç kişinin aklına ırkçılık haram diye geliyordur? Mesela ümit kesmenin haram olduğunu kaç kişi biliyordur acaba dışarıda? İbadet deyince şefkat etmenin ibadetten sayıldığını kaç kişi söyleyebilir sizce? Hizmet etmenin deruni bir ibadet olduğu. Efendimizin en büyük sünnetleri değil mi? Hep kapılara gitmiş insanların kalbine ulaşmış. Onlara Muhammedi bir tohum ekme vazifesi. Yani hayatının tamamına kadar hayat seniyesi boyunca bunu yapmış. Kaç kişi böyle bir ibadeti farkında? İbadetlerin tabakatını dizsek hangisi değil mi? Mühim var. Sırası yok mu bu işlerin? Bu sırasının kaç kişi farkında? Uyutuyorlar bizi, uyutuyorlar, uyutuyorlar. İçini boşaltmışlar, cevizi çalmışlar, cevizi kabuk veriyorlar. Ceviz çalınmış, ceviz! Kabuk veriyorlar, kabuk kırdırıyorlar. Oyalandırıyorlar bizi. İki milyarsın, yapabildiğim bir şey yok dünyada doğru düzgün. Birbirine düşmüşsün. Kabuğu vermişler, cevizi almışlar. İçi yok, içi, ihlas yok. Oyalıyorlar bizi, oyalıyorlar. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap Oyalıyorlar bizi Altı yok, ihlası yok, samimiyeti yok Kardeşliği yok, Allah için dayanma yok Geceyi bölme yok, gözyaşı yok gözyaşı. Dalga geçiyor gencecik çocuk İslam'la dalga geçiyor Hocayla namazla dalga geçiyor İçi boşaldı içi Kabuk verdiler, kabuk Oyalıyorlar bizi Kabukla Nerede içi? İçi yok, özü yok ihlası yok, samimiyeti yok kim için yaptığım belli değil. Nerede ibadet, nerede ubudiyet, nerede kulluk? Oynuyorlar bizimle, oynuyorlar. Ağzımızdan çıkanla yaptığımız birbirini örtmüyor. Nerede bu iş? Kim öğretecek bunları, kim anlatacak bize, kim yaşayacak bunları? Daha hala gelmeye kocunuyorlar, hala gelmeye üşeniyorlar. Evini barkını yak, gel. Gel, öğren şunları. Sonsuz hayat yanacak, gel. Yapacağımız çok iş var, gel, gel. Kabuğu kırıp kırıp oynatıyorlar bizi. Nerede ceviz? Adam daha bir kez kırmadığı için içinde ceviz olduğunu farkında değil. Biliyor musun sen bunu? Biliyor musun? Adam her kırdığında boş çıkınca bunun içinde ceviz var der mi? Demez deme. Kırıp cevizi görmek lazım ki kazıklandığımızı anlayalım. İçini boşaltmışlar. Samimiyet yok samimiyet. Ya. Devam edelim mi? Evet. Hatta halis muhabbet fıtratı insaniyede ve umum validelerde dercedilmiştir. edilmiştir. Bakın burada da başka bir olay var. Halis muhabbet diyor. Yani sevmenin ihlaslısı en çok kimde derc edilmiş? Annede. Şimdi ben gelip sana desem ki Salih, akşam annen sana suikast düzenleyecekmiş. Annene mi kötü gözle bakarsın bana mı? Ha. Bana değil mi? Şimdi annenin şefkatinden böyle bir şey şüphe edilir mi? Edilmez. Bakın neden edilmez biliyor musunuz? O şefkat dediğiniz karşılıklı sevmek demek. Biz karşılıksız bir işte anamızı, çocuğumuzu sevdiğimizi iddia ediyoruz. Resulullah aleyhissalatu vesselam bütün ümmeti sevmiş. Karşılıksız şefkat. İhlaslı muhabbet yani şefkatin esprisi nedir biliyor musunuz? Karşıdaki insan senin sevginden asla şüphe etmez, kuşku duymaz. Bu benim sevdiğimi görsün diye numara yaparsan insan anlar bunu. Ama sen şefkatle seversen onu karşılıksız adam der ki bu şefkat ile Allah için seviyor demek Allah için böyle sevilir der. Kendisi de öyle yapmaya çalışır. Bakın orman yanmış Sinan. Gösteriyorlar. Bir tane kuş var. Kuşun yavruları küçük uçamıyor henüz. Ormanda yanıyor. Sizce o kuş uçup kaçabilir mi? Kaçabilir, kaçmamış biliyor musun? Kendisi yanacağını bile bile üstünü örtmüş, önce kendi yanmış. Hiç böyle bir acıya dayanabilir misiniz? Şefkat ne demek biliyor musun? Önce ben yanmam lazım demek. Ben yanmayı göze alamayan yangını söndüremez. Şefkat bu demek, İhlas bu demek. Sen alemi böyle seversen, Alem biz böyle sevgi görmedikler ve bu sevgiden şüphelenmez. Öyle seveceğiz, öyle seveceğiz ki gören bize sevgi bırakmamış diyecek. Bu bizim vazifemiz, yapacağız bu. Zor biliyorum yani. Bu söylenince olabilecek bir şey değil. Dışarıda her çeşidi var değil mi? Ay arsızı, olsun. Resulullah böyle yapmış. Sen de böyle yapacaksın. Seveceksin. Aleme muhabbetle onu göstereceksin. Ne gibi? O ateşte yanan anne gibi. Diyeceksin ben cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Yeter ki bu insanların imanı selamette olsun. O zaman bedenim, cismim yansa da gönlüm gül gülistan olur diyeceksin. Tadacağız bunu. Yapacak başka bir şey yok. Devam edelim evet. mi okumaya? İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Buradaki örnek alacağın muhabbet profili annenin şefkati. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil ruhunu Belki saadet-i uğreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Deseler ki evladının yerine cehenneme gir, girer bir anne biliyor musunuz? Anneler öyledir, şefkat böyle bir şeydir. Şefkat karşılık beklenmeyen sevgi. Aşk karşılık beklenen sevgi. Siz bir insanı anne gibi şefkat ile karşılıksız severseniz onun için alevlerde bile yanmaya razı olursunuz. Ama aşk ile ücretli karşılıklı severseniz, bakın birçokları öyle oluyor değil mi? Ücreti alamayınca ne yapıyor sevdiği kişiden, aşkım dediğinden? Doğruyor, bıçaklıyor, öldürüyor. Aşk bu kadar tehlikeli. O yüzden bu yol, aşk yolu değil, şevkat yolu olmak zorunda. Zira Resulullah aleyhisselatü vesselam, şevkat yolunun öncüsü, piştarı, rehberidir. Devam edelim. Tavuğun bütün sermayesi, kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için hüsrevi müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Şimdi izledim öyle bir belgesel. Kobra var, kümese giriyor. Anne o civcivlerini kurtarmak için kobra ile yak. Bu nasıl bir şefkat? Şimdi buradan anlamamız lazım. Şefkat de sünnettir. Ekleyelim literatürümüze. Taifte taşlanmak da ne için? Şefkatinden dolayı. O da sünnettir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece böyle yatardı değil, sadece böyle değil. Bu işin özünde, derinlerinde Efendimizin çok başka muamelatları var. Onun o muamelatını anlamış bir zat yani Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. ''Bana sen şuna buna ne için sataştın?'' diyorlar. ''Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemişti. Ayağım ona çarpmış. Ne emniyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? ''Dar düşünceler, dar görüşler.'' diyor. ''İnanın bana koşan adam etrafını görmez.'' Eviniz yanıyor deseler bir adama acaba telliklerimi aldım mı demez. Allah Azze ve Celle hikmet lisan ile Musa Aleyhisselam'la buluşurken diyor ki telliklerini çıkar da gel diyor. Oradan tellikten bir murat müfessirler diyor ki dünyadır diyor. Evi yanıyor diyen adam telliklerini düşünmez, almadan gider. Dünyasını düşünmez, almadan gider. Allah onlardan eylesin. Subhaneke la ilme lana illeme ellemtene innikim hakim ve ahru davan en ilhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha. Sallallahu